İlahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ee, Cenab-ı hepimize imkanlarımızı, fırsatlarımızı e, onun rızası uğrunda, onun istediği şekilde, kendi kafamıza estiği şekilde değil de onun istediği şekilde kullanmayı nasip etsin inşallah. Bunların başında vakit geliyor. En büyük nimettir vakit. Sağlıktan sonra ya da sağlıkla beraber. Ben nimetleri sıraya koymayı da çok doğru bulmuyorum. Biraz hor gördüğün bir nim yani daha aşağı sıralarda gördüğün, öyle zannettiğin bir nimet. Eksilince insan onun ne kadar hayatında önemli olduğunu anlıyor. İşte her şeyin başı sağlık yani. Hayır mesela her şeyin başı iman bana sorarsanız. Ama hani sağlığını öyle bir kaybedersin ki, Allah korusun öyle acılar çekersin ki imanına da zarar verir bazen insanlar öyle imtihanlar sırasında imanlarını kaybedebiliyorlar Allah korusun. Dolayısıyla nimetleri böyle sıraya koymamak lazım. Ama Cenab-ı Hak'tan temennimiz, dileğimiz, onun lütfuyla ancak yapabileceğimizi düşündüğümüz bir duamız var. O da bize verdiği bütün nimetleri kendi rızası yolunda en güzel şekilde kullanabilmek. Evet arkadaşlar bugün 4 Temmuz 2020 Cumartesi. İhya Ülüm -um namazın batın şartları bölümünü okuyoruz. Ee, ve burada bu bölümde işte huşuyu anlattı Gazali. Bütün o e, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda oluşu, o hazır oluşu anlattı. Bu bölümde de namazın e, bizim e, avami tabirle içindeki ve dışındaki farzları, şartları dediğimiz, şartları ve rükunları dediğimiz e, o 12 farzı tek tek manevi açıdan e, açıklıyor. Geçen hafta biliyorsunuz baştan sona bir saatimizi sadece kıraatla ilgili söylediklerini kendimizce açıklamaya harcadık şimdi bugün kıyamdayız yani ayakta durma süresince kalbin alması gereken tavır yani bütün bu 12 farzı ifa ederken namazın şartlarını yerine getirirken kalbiniz nasıl olmalı, kalbimizde hangi düşünceler olmalı bunu anlatıyor şimdi böyle hep tereddütliyim mi tereddidim bunları anlatırken arkadaşlar çünkü bazen biz bunu günlük hayatta da yaparız. Sadece ibadetler konusunda değil. Sosyal şartlarla ilgili yaparız. İşte evliliğimizde yaparız, çocuklarımızı eğitirken yaparız ve en çok da en acı bir şekilde de kendimize karşı yaparız. Bazen bir şeyi gerçekten orada anlatıldığı gibi o mükemmellikte yapmak isteriz ve o mükemmellikte yapalım derken yapabileceğimiz düzeyi de mahvederiz. Yani o kadar kusursuz olmaya çalışmasaydık, daha iyi yapabileceğimiz bir şeyi kusursuz olmaya çalışırken batırabiliriz. Veyahut da kendimize çok eziyet edebiliriz. Veyahut da bir süre sonra baktık ki kusursuz yapamıyoruz, vazgeçeriz. Ki en kötüsü budur yani. O işi yapmaktan vazgeçeriz. İşte bu ilmi çalışmalar için olabilir. Dediğim gibi sosyal ilişkilerde olabilir. İşte bu Biliyorsunuz <gülüyor> ülfet bahsinde bunu çok söyledim. Yani ya biriyle ya e, can ciğer dost olacağız ya da işte hiç görüşmeyeceğiz. Böyle düşünebiliriz. E, bunlardan uzak durun arkadaşlar. Yani kendinize karşı da merhametli ve anlayışlı olun. E, her zaman her şeyi yapamayabilirsiniz. Yani biz şimdi burada size bunları anlatıyoruz. Mesela insanın e, hatasını, kusurunu, günahını ifşa etmesi doğru değildir ama yani şunu bilin ki hiçbir diyebilirim. Yani bilmiyorum başkalarını, genellemeler yanlış olur ama çoğunluk diyelim. Size anlatanların büyük bir kısmı da bütün namazlarını böyle kılamıyor yani arkadaşlar. Ha Burada biz neyi öğreniyoruz? En iyi şekilde yapmak istesek nasıl olurdu? Onu öğreniyoruz ve oraya olabildiğince yaklaşmaya çalışıyoruz. Yani bunu önce mesela işte... Diyelim bugün gerçekten benim çok telaşlı bir günüm. Böyle bir günde mesela sadece sabah namazında yapabiliyorsun. Başka bir gün 3 e, vakit namazda yapabiliyorsun. Başka bir gün hiç yapamıyorsun diyelim ki. Yani e, kendinizi hemen işte berbatsın yapamıyorsun. Bak gördün mü bir namazı bile doğru dürüst kılamıyorsun. İşte gazali ne söylemişti falan diye kendinizi çok aşağılamayın. Öz iyidir ama yapıcıysa nasıl başkalarına karşı eleştirilerimizin yapıcı olması gerekiyorsa kendimize karşı eleştirinin de yapıcı olması gerekiyor. E, yıkıp böyle tarumar edip e, ondan sonra hiçbir şey senden adam olmaz düşüncesiyle kendimizi eleştirmek arkadaşlar kendimizi neredeyse günahsız görmekle aynı kapıya çıkıyor. Bakın mesela kendisinin cennetlik olduğuna inanan, diyelim Yahudiler ve Hristiyanlar öyle düşünüyorlar. Kendilerinin cennetlik olduğunu düşünüyorlar. Ee, öyle düşünen bir insan nasıl ki kendisini geliştirmeye ihtiyaç duymazsa, kendisinin zaten cehennemlik olduğunu düşünen, zaten hiçbir işi doğru dürüst yapamadığını düşünen biri de e, kendisini geliştirmeye ihtiyaç duymuyor. Yani sonuçta aynı kapıya çıkıyor bunlar. Dolayısıyla... Ee, Gazali inşallah bana kızmaz sen benim anlattıklarımı değersizleştiriyor musun? Gel bakayım buraya demesin öbür tarafta inşallah ee, öbür tarafa da bırakmaz onlar yani insanın rüyasında bile kulağını çekerler ee, ama e, bilelim yani bunların e, ideal olduğunu ee, hedef olduğunu hayatımızda bizim nasıl maddi hedeflerimiz varsa işte maddi derken yani dünyevi bugün şu yemeği yapacağım işte bu sene şu e, dersi öğreneceğim ya da işte şu çalışmayı yapacağım gibi dünyevi hedeflerimiz varsa bizim manevi ve uhrevi hedeflerimiz de var. İşte o hedefleri anlatıyor Gazali bize öyle düşünelim. Bir de ben Gazali'ye çok müteşekkirim. Ee, Rabbim e, makamını daha da ali etsin inşallah. Öbür dünyada böyle bizim gibi tavşanın suyunun, suyunun suyunun suyunun suyundan değil de bizzat kendisinden bunları dinlemeyi nasip etsin. O tip insanlardan da biraz tırsarım yani. Bizi hani şey yapıp da e, hani ne cüretle sen bunları anlatıyorsun diye hesap da sorabilir. Neyse. E, şimdi e, arkadaşlar e, demek istediğim o ki Gazali'ye müteşekkirim. Çünkü gerçekten ben anlattıklarının, onun hissettiklerinin ve kavradıklarının, yani hem zihnen hem kalben kavradıklarının çok çok altında olduğunu düşünüyorum. Öyle hissediyorum yani okuduklarımdan. Bize anlatabilmek için uğraşmış yani. Yani mesela böyle üst düzey mütefekkirler arkadaşlar, böyle avama hitap eden kitaplar pek yazmazlar daha doğrusu böyle hele bugün iyice küçümseniyor bu, işte popüler çalışmalar falan diye. Ee, çok azdır yani. Ee, biraz batı dünyasında biraz daha fazla bu. Ee, belki onlar da hani daha çok satabilmek, daha çok kazanabilmek için mi yapıyorlar orayı da bilmiyorum. Ama bizim e, entelektüel dünyamızda bir bakın yani, ee, bizim... E, büyük ilim adamlarımızda ya şu meseleyi de halka anlatalım bak halkın da anlayacağı şekilde bunu anlatabiliriz biraz gayret edelim e, diyen ve o hem iki mecrada da eserler veren mesela şimdi aklıma ilk gelen Yaşar Kandemir hocadır yani okul öncesi çocuklardan tutun da arkadaşlar doktora öğrencilerine kadar her seviye için yazılmış kitapları var Yaşar Kandemir hocanın Allah e, ömrüne bereket sağlık afiyet versin e, ve o hocalarımızın e, alimlerimizin e, yani kendisiyle konuşmam mesela çok kısadır yani e, doğrudan öğrencisi de olmadım ama çok kıymetli bir alim kitaplarından çok istifade ettim e, bu tip hocalarımızın arkadaşlar Hayrettin Karaman hoca gibi Yaşar Kandemir hoca gibi yani duayen hocalarımızın artık hakkı müsellem hocalarımızın yerlerine e, iyi isimler koymadan Allah onları bizden almasın. Çok büyük bir fakirlik. Yani bana sorarsanız en büyük fakirlik insanın okuyabileceği, fikirlerine güvenebileceği, eserlerini gönül rahatlığıyla okuyabileceği alimlerden mahrum olmasıdır. Yani kime soracağını bilememesidir. Nereden okuyacağını bilememesidir. Bu çok çok büyük bir mahrumiyettir. Bu bakımdan Gazali'ye ayrıca müteşekkirim bizim gibi Avamdan olan insanları da e, hesaba katıp bize yönelik de eserler verdiği için e, bizi küçümsemediği için efendim e, bizi e, kendisinin dolaştığı o vadilere elimizden tutup yaklaştırmaya çalıştığı için e, ona da çok müteşekkirim e, efendim Cenab-ı Hak e, istifade etmeyi nasip etsin Şimdi arkadaşlar kıyamda ayakta durmanın e, diğer safahatı aşamaları yani kıraatı anlattı ya. Gönül huzuru içerisinde Allah ile birlikte olmaya özendirmek anlamını taşır. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. E, bu Ebu Davud ve Nisaide geçen bir hadis-i şerifte. Namaz kılan öteye beriye bakınmadıkça aziz ve celil Allah ona yönelir diyor. Yani namaza durduğumuz zaman Arkadaşlar bazen hani işte herkes kendine göre bir şey hayal eder. Ben bazen zaman zaman böyle bütün o mahlukatla birlikte, e, o gezegenler, işte semadaki bildiğimiz bilmediğimiz varlıklar, e, metafizik, e, gayb alemine ait varlıklar, bunların hepsi arkadaşlar insan dışındaki bütün varlıklar, yani akıllılar dışında cinler de biliyorsunuz ve akıllı, efendim insan ve cin dışındaki bütün varlıklar, ee, zorunlu olarak Allah'a ibadet ederler. Yani onlara irade verilmediği için varoluş biçimleri zaten Allah'a ibadet etmek demektir. İnsan buna bilinçli olarak ibadet etmeyi ekler. Bakın arkadaşlar burası çok önemli. Yani insan e, insan da Zorunlu olarak Allah'a ibadet eder. Ne demek bu? Yani doğasına, Cenab-ı Hakk'ın onun fıtratına, doğasına, doğa demek, fıtrat demektir yani. Fıtratına, doğasına yazdığı kurallara göre büyür mesela. Ona göre vücudu hormonlar salgılar, işte ona göre eğilimleri olur. Bunlar aslında Allah'a itaattir. Yani tav'an, an e, it, itaattir, zorunlu olarak bir itaattir. O, o kısım ibadettir ama oradan sevap kazanmayacağız. Niye? Çünkü biz iradi olan, kendi tercihimizle, kendi seçimimizle yaptığımız kulluktan sevap kazanacağız. Buna kendi iradesini eklediğinde bütün o tabiatla birlikte ol. Yani şöyle düşünün, işte elma ağacı çiçek açtığında Allah'a ibadet ediyor aslında, kulluk ediyor. Çünkü ona çiçek açması emredildi ve çiçek açmak yazıldı onun kodlarına. Ve o vakti geldiğinde o çiçeği açıyor, vakti geldiğinde o çiçek bir meyveye dönüşüyor. Buna isyan etmiyor hiçbir zaman yani. İnsan doğasıyla her mücadelesinde buna estetikler dahil arkadaşlar. Geçen gün birisi mail atmış hocam diyor inanamazsınız diyor. Örtüllerin, dindarların içerisinde ne kadar çok estetik yapılıyor çeşitli gerekçelerle diyor. E, tabii herkesin biz beyanını esas alırız. E, bir şey diyemem ama bilin ki vücudunuza yaptığınız her müdahale yani. E, o zaman... E, Diğer operasyonları da, diğer hani o e, tür değiştirme, cins değiştirme vesaire onları da kınamayalım o zaman yani. O da bir yönünü değiştirmek istiyor. E, sen şurayı beğenmiyorsun, o da orayı beğenmiyor yani. Dolayısıyla arkadaşlar Allah'ın bizi yarattığı doğayla barışık olmak, razı olmak, e, bir yanık, bir hastalık, bir kaza olmadıkça yani bir şeyi düzeltmek, hani bir arızayı düzeltmek başka bir şey, var olanla barışık olmak başka bir şey. Bunun hepsi ibadettir. Ama namaza durduğumuzda arkadaşlar bir de zihnimizi ve kalbimizi de ekliyoruz o ibadete. Yani zaten sen Allah'a kulluk ediyorsun. Zorunlu olarak. Bunu tartışamazsın yani. Niye işte ben bana mı sordu falan diyemezsin. Zorunlu olarak o ibadeti yapıyorsun. Bütün mahlukatla birlikte. Buna şerefli bir konum ekliyor Allah Teala senin için. Çünkü sana irade vermiş. O iradeyi de ibadet için kullanıyorsun. Namaza durmak bu demek. Ve sen durduğunda onu bileceksin. Yani işte az önce onu diyordum. Yani bütün o mahlukatla beraber ama o mahlukattan farklı olarak sen kendi iradenle Allah'ın huzuruna yönelmiş oluyorsun ve o anda kabul ediliyorsun. Yani şöyle bir şey yok arkadaşlar. İşte ben falana başvurdum, görüşmek için bir randevu istedim de bilmiyorum kabul edilecek miyim edilmeyecek miyim. Öyle bir şey değil. Allah'ın huzuruna durmak Allahu Ekber dediğinizde kabul edildiğinizi düşüneceksiniz yani. Düşüneceksiniz değil, öyle yani bilin. Hani kabul edildiğinizi bilin. Allahu Ekber dediğinizde siz zaten kabul edildiniz. O andan itibaren huzurdasınız. Ve Cenab-ı Hak ne diyor? Namaz kılan öteye bereye bakınmadıkça aziz ve celil olan Allah ona yönelir. İşte kıyamdaki duruşumuzdaki his, has, e, hissiyatımız bu olmalıdır. Bu nedenle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazda üstü başıyla oynayan birisini gördüğünde diyor ki bunun kalbinde huzur olsaydı, huşu olsaydı azalarında da olurdu. Bunu çok anlattım. Huşun meselesini anlatırken, işte sen benim kalbime bak arkadaşlar, sağlıklı bir insanda kalpte ne varsa davranışlarda o görünür. Kalbinde merhamet varsa bunu görürsünüz. Kalbinde öfke, kin varsa bunu görürsünüz. Sağlıklı insanda böyledir. Eğer bir insan çok iyi rol yapıyorsa yani hiçbir şekilde kalbindekini göstermeyecek şekilde aslında orada bir patoloji söz konusudur. Yani bu rol yapma meselesi de ilginçtir. Ee, mesela Fukaha işte böyle çok iyi rol yapanların şahitliği kabul edilir mi konusunu tartışmışlardır mesela. Yani çok iyi rol yapıyorsa adamın işi oysa yani. Şahitli mahkemedeki şahitliği kabul edilir mi bu insan? Çünkü çok iyi rol yapıyor. Dolayısıyla sağlıklı insan, hani o konuda da uzmanlar gelişmiş biliyorsunuz. Size tavsiye etmiştim Light to Me diye bir diziyi. O işte yüz ifadelerinden o kasların hareketlerinden istemsiz yani istem dışı hareketlerden insanın gerçek iç dünyası yani şu anda yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor, korkuyor mu işte bir endişesi mi var? Onları hisseden bilen, daha doğrusu hissetmenin ötesinde bilen uzmanlar var bu işin de bir ilmi var. Dolayısıyla arkadaşlar normal insandan bahsediyoruz. Biz kendimiz ortalama insandan bahsediyoruz. Kendimiz için zaten bunları konuşuyoruz. Biz eğer sağlıklı bir insansak kalbimizde huşu olduğunda bu azalarımıza da görünür. Peki tersi olur mu? Yani ben azalarımı... Yani işte namaza duracağım, çok saygılı ve o huzurday, her an huzurdaymışım gibi, o bilinçteymişim gibi böyle kıpırdamadan kılsam, kıpırdamadandan kastım şu yani, çok özen göstererek kılsam, bir süre sonra kalbimde huşu olur mu? Evet diyorlar buna da psikologlar arkadaşlar. Yani bir duygu durumunu taklit ettikçe o duygu durumu sizde yerleşir. O yüzden arkadaşlar bizim dinimizde taklit de caizdir. Yeter ki kimi taklit edeceğini bil. E, şunu örnek vereyim size. Anthony Robbins'in bir yazısında okumuştum. E, kelimelerin biyokimyasal gücünden bahsediyor arkadaşlar. Özellikle beyinle ilgili. Mesela diyor ki bir örnek veriyor. E, diyor ki mesela acıktınız, karnınız acıktı diyor. Açlıktan ölüyorum dediğinizde açlığı hissetmeniz artar. Ama biraz acıktım galiba. İşte ya evet ben de biraz acıktım hani dediğinizde o açlık hissi daha düşük düzeyde algılanır diyor. Yani kullandığınız dil mesela ya hayır konuş ya sus değil mi? Kullandığınız dil bir şeyi ifade ederken mesela öfkenizi ifade ederken işte diyor ki örnekler veriyor kendi hayatından işte ee bu adam beni deli ediyor dediğinizde öfkeniz artar diyor. Yani bu adamın yaptıklarına şaşıyorum bozuluyorum ya dediğinizde o hissettiğiniz öfke azalır diyor yani dolayısıyla kullandığınız dil beden hareketleriniz bunlar sizin yani tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan gibi önce kendi iç dünyanızda ne varsa onu yansıtırsınız ama bilinçli bir şekilde dış dünyanızı değiştirmeye başladığınızda iç dünyanız da karşılıklı olarak değişir arkadaşlar onun için şuna aldanmayın yani hani bir şey içinden gelmiyorsa yapma Hayır arkadaşlar bizim nor sosyal normlarımız var yani. E, evet bu adam yaşlı bir adam. Ya bir aile büyüğümüz. Hiç de saygı değer biri değil yani. Çok da bizim hakkımızı yemiş, işte ne bileyim yani zarar vermiş, işte böyle inciten, kıran bir insan ama ben işte içinden gelmiyorsa ona saygı göstermek gösterme. Hayır arkadaşlar. İçinden gelmiyorsa da niçin yapıyorsun? İşte burada burası çok önemli. Korktuğun için mi yapıyorsun? Bir çıkarın var onun için mi yapıyorsun? Burada ni işte ameller niyetlere göredir tam burada devreye giriyor. Sen ona Allah rızası için çünkü yaşlılarımıza hürmet göstermeyen, küçüklerimize merhamet etmeyen bizden değildir diyor Peygamberimiz. Dolayısıyla ben sadece bir Müslümana bu yakıştığı için, Rabbim bu davranıştan razı olduğu için ona hürmet edersem, Arkadaşlar bunun ve burada hedefim de o kişi değil. İşte bakın seküler zihinler arkadaşlar öte dünyayı hesap edemediği için Seküler bir kafa Allah rızası ne demek? Mahşerdeki karşılığını almak ne demek? İşte Belki benim de bu sayede bir günahım affolur ne demek? Af beklemek ne demek? İşte amel defteri ne demek? E, meleklerin şahitliği ne demek? Bunların hiçbirini hesaba katmadıkları için evet o zaman içinden gelmiyorsa yapma gerçekten. Deli misin yani? Kendine eziyet ediyorsun. Çünkü hiçbir karşılığı olmayacak. Tam tersi o adam seni daha çok tepene binecek ise yapma gerçekten. Yani onların açısından doğru olabilir bu. Ama yani her kişisel gelişim söylemlerine de kapılmayın. Çok dikkatli olun arkadaşlar. Öte dünyayı dikkate alan, ahlakı dikkate alan, erdemleri dikkate alan, efendim Allah'ın rızasını dikkate alan, niyetleri, bu işi niçin yaptığımızı ve karşılıkları niyetlere göre alacağımızı dikkate alan bir bakış açısına bizim ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. İşte bu nedenle yani siz e, tam huşulu değilsiniz. Aslında o gün dikkatiniz çok dağınık. İşte kafanızda bin türlü düşünce var. Ama olsun hani bir alışkanlık edinmişsiniz. Namazda böyle çok saygılı, çok dikkatli, çok özenli. Böyle kafanı yerden kaldırmıyorsun. Şu anda Allah'ın huzurundasın kafanı yerden kaldırmıyorsun. Yani bakışlarını e, ayaktayken secde ettiğiniz yere bakmanız e, adaptandır. Efendim böyle kılıyorsun o namazı. O hareketler sadece yani. Sadece o hareketler senin karşılığın. Kalbinde bir huşunun gelişmesine yardım eder mi? Evet arkadaşlar. Evet. Çünkü insan aynen Cenab-ı Hak kendisini nasıl "ezahiru elbatını diye isimlendiriyor. Bu isimlerin hepsinin insanda tecellisi var. İnsan bir iç dünyadan ve bir dış dünyadan oluşuyor. Bizim iç dünyamız var, dış dünyamız var ve bunlar etkileşim halinde. Hatta bunun delilini görmek isterseniz mesela deneyin arkadaşlar. Bir gün akşama kadar pijamalarınızı çıkarmayın. ...öyle saçınızı taramayın... ...yani yapmayın da hayal edin yani bunu... ...dişinizi fırçalamayın... ...işte öyle yüzünüzü yıkamamışsınız... ...öyle dolaşıyorsunuz mesela öğlen olsun diyelim... ...hani namazı gelecek, abdest alacaksın zaten de... ...ne hissedersin... ...o gün nasıl başladı, nasıl gidiyor o gün sence... ...ama bir de böyle... ...tertenizliğini... ...bir ev hali bile olsa yani arkadaşlar... ...bunun için... E, ...insanın dış dünyası ile iç dünyası arasında... ...bir etkileşim vardır mutlaka... Şüphesiz hem içi, alın işte Gazali söylüyor zaten kadın sen niye konuşup duruyorsun? Bırak Gazali konuşsun. Şüphesiz hem içi hem de dışı sağa sola çevirmekten kurtarmak huşuğun meyvesidir. Yani hem kalbin hem de bedenin öyle sağla sola meşgul olmuyorsa bir şeye odaklanmışsın demektir. Çok samimi bir şekilde bir hedefin var demektir. Bu birisini dinlerken de olur. Yani hep aynı örneği veriyorum ama çok etkili bir örnek bence. Mesela çocuğunuza özel olarak bir tanesi, yani karşınıza almışsınız bir şey anlatmaya çalışıyorsunuz. O da cep telefonunda mesajlara bakıyor, işte, e, sosyal medyaya bakıyor falan yani. Şimdi bir mesaj geliyor cevap yazıyor falan. Yani işte böyle durmayın Allah'ın huzuruna diyor. İç alem huşuya erdiğinde dış organlar da huşuya kavuşur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz, namazda sakalını kaşıyan birini görünce eğer bu adamın kalbi huşu duysaydı uzuvları da elbette huşuya kavuşurdu buyurmuştur. Efendim Ebu Bekir Es-Sıddık namazlarında kazık gibi dimdik dururken İbn-i ise odun gibi hafif eğik dururdu. İlk çağ Müslümanlarından bazıları rükularında adeta cansız bir varlık gibi hiçbir tarafları kıpırdamaz. Bu yüzden de üzerlerine serçeler konardı diyor. Yani o duruşlardaki... Ee, nasıl diyeyim her bir duruşun makamına oturması bundan bahsediyor. tadil erken dediğimiz şey budur zaten ee, böyle sürekli bir hareket halinde rüküme gidiyor kalkıyor tekrar secdeye gidiyor kalkıyor ve devamlı böyle hiçbir o organlar bir karar bulmuyor yani oturmuyor vücut İşte o biraz huşuyu eksiltiyor diyor arkadaşlar ama tekrar başta söylediğime döneyim müsaadenizle bir su içmek istiyorum arada. Efendim tekrar başta söylediğime döneyim. Ben bunu yapamıyorum. İşte ben hiperaktifim. Böyle hareket etmeden duramıyorum. İşte namazı tadil erkenla kılamıyorum. O zaman ben hiç kırmayayım mesela. Bu düşüncenin şeytandan olduğunu bilin arkadaşlar. Neyi ne kadar yapabiliyorsak biz. Rabbimiz bizim mizacımızı biliyor. Bedenimizdeki hormonları biliyor. Yaşımızı, işte bütün sıkıntılarımızı, haleti ruhiyemizi, her şeyimizi biliyor arkadaşlar. Biz Bizi bizden daha iyi bilen, ve bize çok değer verdiği için burayı, bu dünyayı, bu varlık alemini arkadaşlar bir sergi salonu gibi düşünün. Siz mesela elişi yapanlarınız diyelim aranızda, bir sanatla bir şeyle meşgul olanlarınız, yani ee, diyelim edebiyatçılar varsa aramızda, işte bir sergi açılsa ve dense ki herkes beğendiği eserlerini burada sergilesin dese, nasıl seçer seçer koyarsınız değil mi? Her şeyi koymazsınız yani. Allah Teala da bizi, bakın özene bezene o yaratmış, biz onun eseriyiz arkadaşlar. Biz onun eseriyiz. Kendin, kendinizin değerini bilin yani. Ve biriciyiz. Yani bugüne kadar bir tane daha sizden gelmedi, bundan sonra da gelmeyecek. Bu anlamda da eşsiz bir eseriiz Ve bizi varlık alemine koydu. Seni bilmiyor mu yani? Seni o yaptı. Seni o yaptı, o tasarladı. Her halini biliyor. Ve sen ona ee, o içinde bulunduğun e, tabii ki hani başka bir bahiste niye bu kadar üzgünsün arkadaş ya da kafan niye bu kadar dolu? Onu ayrıca konuşmalıyız. O ayrı bir şey. Ama diyelim ki namaz vakti geldi ve böylesin yani. Bir şey halindesin, bir böyle e, döküntü halindesin. Durmayacak mısın yani namaza? Duracaksın arkadaşım ya. Belki de o namaz seni o halden... lerde kalbimiz nasıl olmalıdır? Ee, bu ruku beni çok etkiliyor şu sebepten arkadaşlar. E, bir Kur'an-ı Kerim'de eee diye birkaç yerde geçen e, ifadeler var. Rükû edenlerle beraber rükû edin. Müfessirler işte e, neden mesela namaz kılanlarla beraber namaz kılın denmedi, secde edenlerle beraber secde edin denmedi de rükû edenlerle beraber rükû edin dendi. İfadesini tefsir ederken diyorlar ki çünkü diyorlar bir tek İslam'ın namazında ben karşılaştırmadım, bütün dinlerin ibadetlerini bilmiyorum ama bir tek İslam'ın namazında rükû var diyorlar. Dolayısıyla rükû etmek ee, Müslümanların ibadet biçimini diğer ibadet biçimlerinden ayıran. Çünkü bakın kıyamda durarak ibadet eden var, yere kapanarak ibadet eden var. Ama ruku İslam'a diyorlar. Şimdi bu ruku arkadaşlar e, tabi secde mahviyettir yani. Kendini Allah'ın karşısında sıfırladığının e, tezahürüdür ve e, Allah'a en yakın olan haldir. Onun kıymeti tartışılmaz yani. Ee, ku da arkadaşlar saygıda en ileri ee, yani Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Ben kendi hissiyatımı söylüyorum. Yani mesela birisi geldiğinde öyle bir sahnede öyle bir hatıram var. Yani insan bir ödül töreninde bana da bir ödül vermişlerdi. Efendim böyle ödül alanlar, ödülü veren kişiyle işte tokalaşırken ona teşekkür ederken böyle eğiliyorlar, devam böyle toka yaparken eğiliyorlar falan. Yani içimden dedim ki şimdi rükû edecekler dedim ya az kaldı yani rükûye. Ee, rükû arkadaşlar bir insana duyduğumuz hürmetin secde tapınma tabii ki ibadet kulluk kendini sıfırlıyorsun ama rükû da saygıda bir maksimum duruş gibi geliyor bana ve bilhassa da kıraatın hemen akabinde olduğu için işte kıraat bahsini yani namazdaki kıraatı anlattık ya geçen hafta orada anlattıklarımızı hatırlayın ee, okuduğunuz o ayetlerdeki ihtişam yani okuduğunuz o ayetler karşısında hani dilinizin lal olması artık bitiriyorsunuz kıraatı ve rüküye eğiliyorsunuz yani bu sözlerin sahibine gösterilecek bir insanın insana hürmet ederken göstereceği maksimum eğilmeyi yapıyorsunuz yani o eğilmeler içerisinde en, en eğilmiş halimizdir rükü efendim dolayısıyla Beni çok etkiler bilhassa da o kıraatta okuduğunuz son ayet ne? Mesela ne diyorsunuz orada da sonra rükûya gidiyorsunuz? Hani adeta bana şöyle gelir. Yani bu söz o kadar ağır, o kadar büyük bir vakar yüklüyor üzerimize. Ve bize nasıl diyeyim o kadar büyük bir ihtişamla iniyor ki o söz. O söze saygımızdan artık devam edemiyoruz ve eğiliyoruz. Yani Kur'an okurken yeter dedi ya peygamberimiz. Yeter, bu kadar yeter dedi. Yani e, niye bu kadar yeter dedi? Niye biz böyle 300-500 okuyoruz? Yani onlar öyle okumamışlar. Hani. Evet. işte, evet geçen hafta konuştuk onu. E, rükuda kalbini yufkalatmaya, huşuğunu yenilemeye, Efendinin izzet ve şerefi karşısında kendi zilletini ve zavallılığını anlamaya çalışırsın. Sonra semi Allahu limen hamide. Allah hamdeden kulunu işitti sözünde umudun nefsinde kuvvetlenmiş bir halde rükudan doğrulursun. Bakın burası da çok önemli. Rükuyu yaptın. Ondan sonra şimdi bakın Fatiha'yı okudun. Orada bir hamd ettin değil mi? Elhamdülillahi rabbil alemin dedin yani. Orada hamd ettin. Ondan sonra e, kıraat yaptın, Kur'an-ı okudun ve artık okuyamaz oldun, rükuya gittin. E, bütün saygını gösteriyorsun o sözün sahibine. Sonra oradan seni Allah'u limen hamideh diye kalkıyorsun. Yani Allah hamdeden kulunu işitir. Kulunun hamdını Allah işitti. Yani çeşitli şekillerde düşünebilirsiniz bunu. Bu sana ne veriyor diyor Gazali? Umudu nefsinde kuvvetlenmiş bulursun. Yani boşa gitmiyor bu sözlerim. Burada, Allah burada yani. Şu anda bana teveccüh etmiş durumda. Çünkü ben Allahu Ekber deyip ona yöneldim. O da bana yöneldi. Ve benim söylediklerimi işitti ee, demiş oluyorsun. Efendim bu cümlenin manası, semiallahu limen hamideh cümlesinin manası, Allah kendisine şükreden kimsenin şükrünü kabul eder demektir. Yani işitti ve kabul etti anlamında. Şükrünü fazlalaştırmak için de hemen arkasından Rabbena velekel hamd, ey Rabbimiz hamd sana mahsustur cümlesini söylersin. Ardından kulluk gösterme derecelerinin en yücesi olan secdeye iner. Ve vücut organlarının en kıymetlisi olan yüzünü eşyanın en değersizi olan taşa, taşrağa, taşrak diyor ya yani taş toprak koyar yerleştirirsin. Toprakla yüz arasına hiçbir şey koymayıp çıplak yere secde etme imkanın varsa bunu yap diyor. Ee, bunu deneyin arkadaşlar benim öyle çok büyük tecrübelerim olmadı ama sahrada açıkta işte bir pikniğe gittiğiniz zaman köyünüze gittiğiniz zaman ee, gerçekten secde ettiğinizi hissettiğiniz bir andır ama şimdi işte kene var, başka şeyler var ee, gene de bir yanlışlığa e, sebep olmak istemem. Efendim ne bileyim evinizin balkonunda e, bir sabah namazını ya da bir yatsı namazını geç vakit kılabilirsiniz müsaitse balkonunuza. Orada böyle taşa secde ederek e, kılabilirsiniz. Gazali zaten bu seccade meselesine çok karşıdır. Ee, çok eleştirir. Yani böyle süslü süslü seccadelere. Ee, bizim de olmazsa olmazımızdır değil mi? Seccade, e, burada kişisel tavrınız önemli arkadaşlar. Şimdi bakın seccade sermek işte bir namaz elbisesinin olması, işte erkeklerin başına bir takke koyması, işte kadının namaz elbisesinin olması, seccade sermesi. Bunlar bizi psikolojik olarak namaza hazırlayan faktörlerdir arkadaşlar. Yani seccade mesela sınır çizer size. Yani bu ve bunu bakın çocukları sınavlara hazırlayan koçlar var, danışmanlar var. Onlar mesela, danışan, danışman evet. Onlar çok güzel bunu söylüyorlar. Diyorlar ki mesela hep aynı yerde çalış. O masaya oturduğunda işte burada yemekte yiyorsun, işte filmde izliyorsun, işte ne bileyim çayda kahvede içiyorsun, derste çalışıyorsun. Her şeyi o masada yapıyorsun, öyle yapma diyor. Yani bir köşe olsun ve orada sadece ders çalış. Ve oraya oturduğun zaman kafan hatta ben buna kokularım falan da çok yardım edeceğini düşünüyorum. aromaterapiye çok değer veriyorum arkadaşlar. Çünkü bizim atalarımızın bundan çok istifade ettiğini ve bu konunun onların günlük hayatında çok gelişmiş bir şekilde kullanıldığını düşünüyorum. Efendim, e, bugünkü hani parfümleri falan kastetmiyorum yani. Aromaterapi biliyorsunuz e, tamamen saf e, yağlar o, Neyse, girmeyin Benim hiçbir konum değil. Sadece takip etmeye ve bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum hakkında. E, o kokunun da çok etkileyici olduğunu düşünüyorum. Mesela ben belli bir ders çalışmaya oturduğumda hep aynı kokuyu sürdüm, sürmek derken, yani bir pamuğa damlatıp şuraya koyuyorum masanın üzerine. E, Esma Yusna çalışırken yapardım onu bir kokum vardı. Onu sadece Esma Hüsna çalışırken damlatıp koyardım masaya. Böylece ne oluyor? O kokuyu duymak otomatikman beynini Esma Hüsna'ya kodluyor. Yani sen şimdi Esma Hüsna çalışıyorsun diyor. yani. Ee, ben seccadenin de böyle bir yardımı olduğunu düşünüyorum. Yani Gazali'ye haddim olmayarak burada bir... E, şerh koyuyorum e, o böyle israf, lüks işte dikkatimizi dağıtan şeyler bunlar işte e, ondan sonra şatafat, e, israf yani neden böyle bir şey yapıyorsunuz mütevazi olun, işte toprağa secde edin falan diyor, haklı o açıdan ee, ama ben e, pedagogik açıdan da böyle bir faydası olduğunu özellikle dikkati çok dağınık bu çağın insanı için böyle bir yardımı olduğunu düşünüyorum seccanin. Ee, eğer seccade sizin dikkatinizi çok çekiyorsa oradaki işlemeler nakışlar vesaire hep aynı seccadede kılın, daha e, efendim şey, daha mütevazi daha aslında biliyor musunuz? Yani sadelik çok zor bir sanattır arkadaşlar. Sadelik e, mesela sade giyinmek çok zordur. Niye? Çünkü infak bir hata belli olur sade giyimde. Yani. Hem sade olup hem klas olmak çok zor bir şeydir. Evin döşenmesi hakeza, binalar hakeza, her şeye böyle her yerde taşlar, tuşlar, pırıl pırıl, renk renk işte falan. Bu biraz da eğitimle alakalı bir şey. Yani estetik eğitimle alakalı bir şey. Böyle kendinize belli bir seccade edinebilirsiniz. Belli bir köşe edinebilirsiniz. Hep namazı orada kılabilirsiniz. Ama mesela bunun başka bir varyantı da var. Diyorlar ki işte evinizin her tarafında secde edin. işte mümkün olan çok yer. Çünkü secde ettiğiniz yerler size şahitlik edecek. Secde etti burada ben benim üzerimde Allah'a secde etti diye. İşte o günkü durumunuza göre yani ve herkesin kendi durumuna göre. Bazımız seccade Olduğunda daha iyi motive olur namaza. Bazımız direkt o taşa secde ettiğinde o toprağa secde ettiğinde daha iyi motive olur. Bu kadar anlatmışken bu seccade meselesini camilere arkadaşlar çorapsız girmemenizi de has zaten rica ediyorum sizden. Yani ayaklarınızla basıyorsunuz arkadaşlar. Eskiden çorap mı vardı diyeceksiniz. Katılıyorum yani. Eskiden çorap yoktu ama eskiden bu kadar mikrop da yoktu. Bu kadar çok nüfus da yoktu. Bu kadar çok hareketlilik, mikropların bu kadar çok taşınması meselesi de yoktu. Yani aynı yerde aynı insanlar yaşıyor. Belki de o mikroplara karşı bağışıklık kazanmışlardı. Bilmiyorum yani tıp tarihine bakmak lazım bu açıdan. Bugün işte bu kadar seyahatler çoğaldıktan sonra her türlü hastalık her yere taşınmaya başladıktan sonra Arkadaşlar bizim hijyene biraz daha dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve bilhassa da başkalarının hakkı açısından. Yani ne olacak ya da mesela bazen ben böyle sağlıklı beslenmeden şundan bundan bahsettim. Aman çok mu yaşadın yani ölümsüz mü olacaksın falan diyorlar. Hayır efendim yani yaşadığım sürece sağlıklı yaşamak istiyorum. Mümkünse ve bunun için benim yapacağım bir şey varsa. Bir. İkincisi kimsenin hakkına girmek istemiyorum. Yani siz çıplak ayakla bir yere bastığınızda bir başka kişi 5 dakika sonra 10 dakika sonra oraya yüzünü koyacak arkadaşlar. Onun için camilere hele de yani temiz çorapla camiye giderken çantamızda bir çorap bulundurup hemen kapıda onu giyerek bile e, girmelisiniz. Kul hakkı açısından onu da ifade etmiş olayım. Eğer kalbin yufkalaşır ve bu yufkalaşma kendini gösterirse yani işte rükû yaptın arkasından o intikal dualarını tekbirlerini söyledin secdeye gittin ve kalbinde bir yumuşama kalbinde bir etkilenme hissediyorsan bil ki şu anda Allah sana rahmet ediyor. Müthiş bir müjde. Artık ben de Gazali'nin yalancısıyım yani. Yani bir ayet duyduğunda bir nasihat dinlediğinde bakın şunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi siz burada beni dinliyorsunuz. Zannediyorsunuz ki etki benden. Hayır arkadaşlar etkilenenler için söylüyorum. Etki sizdendir. Sizin hazır oluşunuzdandır sizin vaktinizin saatinizin gelmiş olmasındandır ee, tabii ki yani konuşanda da bir marifet vardır ama dinleyendeki marifet olmasa konuşanın ki hiçbir işe yaramaz arkadaşlar bunun örneği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlediği halde onunla beraber yaşadığı halde onunla soydaş, şehri çocukluğunu biliyor gençliğini biliyor, her halini biliyor yani adamın şansına bak ama inkar ediyor yani iman etmedi ve hiçbir şekilde etkilenmedi bazı insanlar. Yani demek ki mesela o kalp mühürlenmesi meselesinin Kur'an-ı Kerim'de anlatılmasını da ben bu sebebe bağlıyorum. Yani Efendimizin herhalde ben yapamıyorum bu işi dememesi için. Çünkü bazı insanların, düşünsenize yani ben 30 yılı doldurdum şimdi anlatıyorum yani ve e, bilhassa da Başarısız olduğum birkaç konu var onları e, tabii ki anlatmayacağım şimdi size hangisi olduğunu. Yani o başarısız olduğum yerlerde ya ben herhalde bu işi yapamıyorum yani ben e, yapmasam mı acaba dememem için yani anlatabiliyor muyum? Öyle dememem için Allah-u Teala bize diyor ki hayır bazı insanların yani kapanmıştır kapakları alıcıları. Onun için bir kitaptan, bir nasihattan, bir vaazdan, sohbetten, bir şiirden bence en etkili, mesela tasavvuf musikesi kadar etkili bir şey yoktur yani. Arkadaşlar benim e, annemler e, komşu ziyaretlerine gittikleri zaman, yani ben çocukluğumda hatırlıyorum, o komşulardan biri bir ilahi söylerdi, öbürü öbürü ilahiyi söylerdi. Tamam çok acemice ama geniş bir ilahi repertuarları vardı okuması yazması olmayan o kadınların. Arkadaşlar. Onun için e, bizim e, Türk ırkının nasıl İslamlaştığını anlatırken e, kaynaklar, mesela Ahmet Yesevi'nin hayatını okuyun İslam ansiklopedisinden. Bakacaksınız, oba oba, çadır çadır dolaşıyorlar. Çünkü Türkler e, ağırlıklı olarak okur yazar bir millet değil o zaman. Ve ağırlıklı olarak göçebe yaşıyorlar. E, çadır çadır dolaşıp, Efendim, Ahmet Yesevi ve müritleri şiirlerle, ilahilerle, dörtlüklerle onların anlayacağı şekilde İslam'ı anlatıyorlar. Ee, bu bakımdan yani yani siz söyleyin, bunların hepsi bizim kalbimizin yumuşamasına, bizim istifademize sunulmuş çeşit çeşit kapılardır. Kimisi bir makale okur etkilenir, kimisi bir ilahi dinler etkilenir ve orada arkadaşlar işte sizin şöyle düşünün, lafı toparlayamadım. Bir çeşme akıyor, arkadaşlar bu çeşmeden ne kadar su götürebilirsiniz? Getirdiğiniz kap kadar yani. Bir bardakla geldiyseniz bir bardak su götürebilirsiniz. Bir tankerle geldiyseniz bir tanker su götürebilirsiniz. Dolayısıyla anlatandan çok dinleyendidir marifet yani. Ee, efendim eğer siz de bundan etkileniyorsanız işte size Allah rahmet ettiği içindir. Size Allah bir fırsat verdiği içindir. Size bir kapı açtığı içindir. Biz de onun vesilesi olmuşsak bu rahmetin ulaşmasında bizi kullanmışsa Cenab-ı Hak bu da bizim için İnşallah bir kurtuluş vesilesidir diye dua ediyorum. Efendim eğer diyor yani bu secde, bu ruku bu baş eğme, bu huzurda bulunmanın zirve noktaları sırasında kalbin yufkalaşır ve bu kalbindeki incelme, kalbindeki o Allah'ın kulu olduğunu hissedip kendi mahviyetini hissetme duygusu ortaya çıkarsa yani bunu hissetmeye başlarsan bil ki diyor Allah şu anda sana rahmet etmektedir. Kuşkusuz Allah'ın rahmeti Kendilerini aciz ve zavallı sayanlara doğru akar. Büyüklenen ve taşkınlık sergileyenlere değil. Yani suların dağlardan ovalara akması gibi arkadaşlar. Rahmet de mütevazilere doğru akar. Alçak gönüllülere doğru akar. Kibirlenenlere ve taşkınlık gösterenlere değil. Ve oturuşa geldik. Kıyam, kıraat, ruku, sucut bunları anlattığı, nasıl olması gerektiğini. Oturduğunda edepli otur. Ettehiyyatünün manası, bu oturuş şekilleri biliyorsunuz kadınlarda ve erkeklerde farklıdır. Sünnettir. Yani onun, o şekilde oturmadığınızda namazınız bozulmuş olmaz. Ama o oturuş şeklinin bile insan omurgası için bir egzersiz olduğunu söylemişlerdi. Bu namazla ilgili arkadaşlar namazdaki hareketlerin hikmetleri yani tıbbi sağlığımızla ilgili bir takım faydalarından bahseden çok yazılar var. Ama benim şöyle bir anım var onu paylaşayım sizinle. Ee, ben arkadaşlar bu tıbbi faydaların işte abdest aldığında vücudundan elektrik atmış oluyorsun, işte o yüzden öfkelendiğinde abdest alıyorsun işte akupunktur noktalarına masaj yapmış oluyorsun, üçer kere yıkayıp meslederek vesaire hani böyle işte bunun şöyle hikmetleri var işte göz, göz şöyle oluyor, kulak böyle oluyor beyin böyle oluyor falan diye bu hikmetler anlatılıyor ya, çok güzel özellikle lise çağlarındaki çocuklar yani o tam ergenlik yaşındaki çocuklar biraz da bilimsel konulara merak Çağ olduğu için çok hoşlarına gidiyor ve dini bilgiler onlarda böyle daha güzel oturuyor bunları okudukları zaman ama bizim yaş grubumuzda bunu biraz aşmış olmak gerektiğini düşünüyorum. Acizane kanaatim yani gene de ama duyduğumuzda okuduğumuzda hoşumuza gidiyor. Fakat şöyle bir hatıram var. Şimdi bu namazdaki secde meselesi hani çok kısa geçmiş burada gazali yani çok derin bir şekilde işlenir secde konusu tasavvufta. Efendim ben işte namaz kılarken olabildiğince yani tekrar ediyorum her zaman değil her seferinde değil yani günde bir kere bile olsa çok büyük nimet yani işte orada Allah'ın huzurundasın şu anda adeta ayaklarına kapanmış gibisin orada te tepsim yok yani adeta kelimesine vurgu yapalım o kadar yakınsın yani işte e, ve bu yakınlık başka hiçbir şekilde olmuyor yani sadece secde ettiğinde oluyor İşte bunları falan düşünürdüm yani olabildiğince e, sonra bir metin okudum arkadaşlar o metinde diyor ki bakın e, tıbbi bilgi diye kabul etmeyin hiçbir zaman bizim anlattıklarımızı ben de yani bakın kaynak bile gösteremem yani bir yerde okumuşum şimdi size bir misal olarak aktarıyorum o metinde diyordu ki işte kalp biliyorsunuz şöyle vücudumuzun 3'te 2'lik oranla şu hizasında ve e, yer çekiminden dolayı bu kalp pompalıyor ya kanı bütün vücuda yer çekiminden dolayı beyin, e, kalpten en uzak olan tepe noktada olan beynimize en az kan gidiyor. Yani işte e, ayaklara mesela daha fazla gidiyor işte tansiyonunuz düştüğünde falan ayaklarınızı kaldırarak uzanmanız gerekiyor gibi. Şimdi e, yalnız diyor, işte o kitabı yazan zaten amacı bu, o metni yazan, e, başımızı secdeye koyduğumuzda başımız kalbimizden daha aşağıda kalıyor. Dolayısıyla eğer beş vakit namazı sünnetleriyle birlikte kılıyorsanız, ki burada arkadaşlar hikmet saymakla bitmez, yani o sünnetleri kılmanın hikmetleri e, namazın metali gibidir yani. Namazın metali gibidir. Akşam namazı hariç diğer bütün namazlarda sünnetler farzlardan öncedir. Sizi farzı hazırlar. Bir caminin avlusu olması gibidir. Yani e, şey caddede, arabada dinliyorsunuz, hop camiye giriyorsunuz. Böyle değil de uzun bir avlu geçip böyle ağaçlar, çınar ağaçlar, işte Süleymaniye'nin avlusunu düşünün, Sultanahmet'in avlusunu düşünün. Hatta yani Üsküdar'daki yeni caminin avlusunu düşünün yani. O basamakları çıkıyorsunuz. Hepsinin bir anlamı var. E, mistik anlamı var arkadaşlar. Yükselerek gidiyorsunuz, basamaklar çıkıyorsunuz. Fatih Camii'ni düşünün. İşte ağaçlar, işte orada türbe varsa etrafta birkaç tane camiye kadar yürüyorsunuz. Yani dünya Dünyayı arkanızda bırakarak sizi hazırlıyor o mekan e, camiye girmeye. Aynen onun gibi arkadaşlar e, işte secdede de e, aynı duygularla Cenab-ı Hakk'a eğiliyorsunuz işte ve kalbiniz yukarıda kalıyor. Başınızda ha, bir şeyi söylüyordum çok affedersiniz sünnetlerin değeri de bu. Sünnetler de sizi dünyadan e, kopup tam o farzda tam odaklanmaya hazırlıyor aslında yani işte kılmasak da olmaz mı onun yerine şunu kılsak mı bakınız kılmasanız da olur arkadaşlar namaz olur ama ekstra sevap istemiyorsanız siz bilirsiniz yani bu şuna benziyor ben karnımı sadece çorbayla doyursam ya da sadece ekmek peynir yiyerek doyursam olmaz mı olur yani olur ama burada bak işte köfte var, burada yanında salata var, arkasından efendim bir e, ne bileyim bir sütlaç var, fırın sütlaç. Yani hiçbirini yeme yemek istemiyorsan sen bunlar varken yani ekmek yiyip kalkacaksan sen bilirsin yani. Sen bilirsin. Fa farzları değersizleştirmiyorum sakın yanlış anlaşılmasın. Farz hedeftir yani. Hedeftir, asıl olandır. Ve borcunu ödemiş olursun ama sevap istemiyorsun sen bilirsin. Ee, şu olmaz arkadaşlar, ben sünnete niyet ettiğimde aynı zamanda far, e, kazaya da niyet etsem ve ikisini aynı namazda ikisini de kılsam. Bu tüccar mantığıyla ibadet etmektir. Bir koyup iki almaya çalışmaktır arkadaşlar, olmaz. Ya sünnet kılacaksın ya kaza kılacaksın. Ben sünnetleri kılmayacağım, çok kazan var, onun yerine kaza kılacağım, sen bilirsin. Sen bilirsin. Ama bana sorarsanız, yani bugün... İşte siz çok önemli bir her gün ameliyatlara giren bir cerrah değilseniz bir doktor böyle krizlerde çalışan bir doktor değilseniz çok ciddi mesaisi olan işte askerlerden ne bileyim çok önemli meslekler var kritik noktalarda görev yapan insanlar var onlardan biri değilseniz arkadaşlar sizin sünnetleriyle birlikte kıldığınız bir namazın arkasından bir de o namazın kazasını yani öğlen namazını 10 rekat kılıp arkasından 4 rekat da en son kazaya kalan öğlen namazını kılmanıza bir engel yoktur. Bunun için size tavsiyem, vaktinizi nerelere harcadığınızın bir kaydını tutmanızdır. Hiç olmazsa bir ay bunu yapın. Beş dakikayı bile nereye harcadığınızı, yani şeyde ekran karşısında ne kadar vakti, mesela onu ölçen şimdi şeyler varmış, uygulamalar varmış. Yani sen bu telefonda ekran karşısında ne kadar vakit geçiriyorsun günde? İşte yemek yemek için, işte muhabbet için, kahvaltı sofranız ne kadar sürüyor, bir kahve keyfiniz ne kadar sürüyor? Hepsine bir bakın yani. Ondan sonra bu soruyu sorun arkadaşlar. Şimdi e, o yazıyı okudum ya ben. Efendim secdeye gittiğinde beynine daha çok kan gidiyor. Günde 80 kere. Hem Sünnetler burada araya girdi. Çünkü 40 rekat olması için sünnetlerle birlikte olması lazım. 40 rekat olunca 80 kere secde ediyorsun. Dolayısıyla ömrü boyunca çok uzun bir süre, yıllar boyunca beş vakit namazı kılan bir kişinin beyin rahatsızlıklarına yakalanma oranı daha düşük falan diye bir yazı okumuştum. Şimdi arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz ben de Secdeye kapandığımda daha önce, hani huşulu anlarımda arkadaşlar, daha önce işte şu anda Allah'a en yakın haldeyim, Ya Rabbi işte senin önünde yere kapanıyorum, en aziz olan, ee, alnımı yere koyuyorum ee, ben bir hiçim senin karşısında sen bana tecelli etmezsen sen bana yardım etmezsen ben bir hiçim filan bunları düşünüyorken arkadaşlar bir de şey eklendi şimdi beynime de kan gidiyor yani e, bu e, namazın içmeklerini çocuklara falan anlatmak güzel de bizim yaş grubunun buna artık ihtiyacı var mı bilmiyorum ama yine de o araştırmaları destekliyoruz arkadaşlar yayınlanmasını okunmasını iletilmesini destekliyoruz yalnız yeter ki uydurma olmasınlar. Çok o konuda da çok fazla uydurma var. Yani hiçbir bilimsel dayanağı olmayan, işte gördünüz mü şunun da şu hikmeti varmış falan diye böyle e şeyler söyleniyor. Aman aman onlara dikkat edelim. Oturduğunda edepli otur. Ettehiyyatünün manası olan mülk temiz ahlak ve salavatın Allah'a ait olduğunu açık ifadelerle belirt. Resul-i Ekrem'i kalbine getir ve Esselamu Aleyke Eyühen Nebiyyü ve Rahmetullahi ve Berekatü yani peygambere selam veriyorsun arkadaşlar. Yani o tahiyyatın et tahiyyatünün Miraç'taki peygamberimizle Cenab-ı Hak arasındaki muhaveri olduğunu söylüyor bazı yorumcular. O açıdan düşünün ve o konuşmayı tekrar tekrar her namazın sonunda tekrarlıyorsun. Muazzam bir şey yani sen de o konuşmaya katılıyorsun anlatabilir mi? Manevi varlığınla oradasın. Çünkü esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin diye senin de girmeyi ümit ettiğin ve inşallah olduğun salih kullar da zikredildi orada o mecliste yani. O mecliste adı anılanlar arasındasın diye düşündüm. Sonra kendine Allah'ın salih kullarına selametler dile. Namazın sonunda alçak gönüllülük, huşu, yalvarış ve yakarışla dualarının kabul edileceğini umarak Rabbena atina ve Rabbena Firli'yi dualarını oku. Bunlar sünnettir biliyorsunuz arkadaşlar. Namazdan sonra e, o tesbihat ve duayı da çok böyle tıraşlıyoruz. E, hiç olmazsa bunları okumak namazın arkasından bir dua etmiş olmaktır. Onu da söylemiş olayım. Hani kendinizi çok kötü hissetmeyin. E dua etmeden kalktığınızda diyelim. Selam verirken, Kime veriyorsun bu selamı? bu Biliyorsunuz artık bunu zaten. Sağa selam verdiğinizde sağdaki kiramen katibin meleğine ve o tarafta cemaatten kimler varsa onlara. Sola selam verdiğinizde soldaki kiramen katibin meleğine ve o tarafta olanlara selam vermiş oluyorsunuz. Melekleri ve oradaki Müslümanları içinden geçir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birisine tavsiye de bulunurken diyor ki veda eden bir kişinin namazı gibi kıl namazını diyor. Yani dünyaya veda eda ediyorsun bu namazla. Öyle düşün. Öyle kıl. Daha sonra da namazda yaptığın kusurlarından dolayı kalbinde korku ve hayayı hisset. Yani acaba tam oldu mu diye düşün. Ama lütfen OKB yani neydi? Obsesif, obsesif, kompülsif bozukluk taşıyan arkadaşlarımız var. Yani bu hastalıkları andığım zaman da bazıları üzülüyor. Çünkü o hastalık kendinde oluyor. İşte ben onlara söylüyorum zaten. Arkadaşlar insanın ne bileyim alerjisi olması gibi ee, OKB'si de olabilir. Yani bu e, mental ve ruhsal rahatsızlıkları niye e, normal rahatsızlıklar gibi e, anılmasını istemiyoruz ya da işte üzerinde konuşulmasını istemiyoruz. Çünkü bunların mesela genetik kalıtsal tarafları var, eğitimle olan tarafları var, alerjilerin çoğunun da kalıtsal tarafları var ve yaşam tarzıyla alakalı tarafları var. Öyle düşünün, öyle bakın bu konuya. Bu takıntı olan ve yaptığı her şeyden acaba oldu mu acaba oldu mu diye düşünen arkadaşlarımız hariç. Bunlar asla böyle düşünmeyecekler. Bunlar ne düşünecekler biliyor musunuz? Oldu, oldu diye düşünecekler. Yani hatta şöyle düşünecekler. Ben bu kadar yaptım, kabul etmek Allah'tan. Kabul etmek Allah'tan. Benim elimden bu kadar geliyor diye düşünecekler. Hatta ara sıra biz bile böyle düşünsek iyi olur arkadaşlar. Yani Cenab-ı Hak ee, bahane örüyor bizi affetmek için arkadaşlar. Cenab-ı Hak bizim tutacak bir tarafımız olsun diye bakıyor. Yani sen böyle işte şu da oldu mu, bu da eksik oldu, şu da eksik oldu. Hani bazıları vardı ya mükemmel misafir ağırlamak istediği için kimseyi ağırlayamaz hale gelir. Ve i̇badetler hakkında öyle düşünmeyin. Ama yine de işte Gazali çoğunluğa anlattığı için ne diyor? Namazının yüzüne çarpılmasından endişe duy. Bununla birlikte kıldığın namazı allah Teala'nın lütuf ve ke keremiyle kabul edeceğini de um. Yahya bin Vessat namaz kıldıktan sonra namazdaymış gibi olduğu yerde bir süre bekler. Üzerinde namazda müstarak olduğu hüznün belirti yani kalkamıyor, kalkıp gidemiyor. Bir normalleşmek için beklemek istiyor. Hani o e, yükselişten aşağıya inebilmek için, çünkü namaz müminin miracıdır. Şimdi kalkıp hemen hayata karışamıyor yani. İbrahim en de namazını bitirdikten sonra hastaymış gibi namazgahında bir süre vakit geçirirdi. Efendim aman diyor dikkat et diyor. E, Mü'minun suresinde. Efendim anlatılan o kimselerde ki namazlarında huzura riayet kardırlar. Namazlarını her türlü noksandan korurlar Namazlarını devamlı kılarlar. Ayetlerindeki gibi olmaya çalış. İnşallah şimdi Hac Suresi bitiyor. Kagem İstanbul sayfasında Cuma günleri biz tefsir okuyoruz Elmalı'dan. Sonra Mü'minun Suresinin ilk 10 ayetini tefsirini okuyacağız. İnşallah orada da bunları detaylı bir şekilde anlatırız. Pekala efendim bu, bu bölümü böylece bitirmiş oluyoruz. Bundan sonraki bölümde bazı rivayetler aktarıyor, bazı hikayeler anlatıyor. Orayı geçiyorum. Sonra imametle ilgili bir bahis var arkadaşlar. İmamın görevleri, imama uyanların görevleri vesaire Onu da geçiyorum. Bizi çok doğrudan ilgilendirmediği için ilgilenenler okuyabilirler. Cuma'nın fazilet ve adabından bahsedeceğiz inşallah haftaya. Efendim bugün saat 5'te onu da size duyurmuş olayım. Ee, önemli bir konuk ağırlayacağım. Kendi sayfamda bir vaize sayfasında. Ee, Tuğba Kor arkadaşımız, Orta Doğu uzmanı bize e, Yahudi meselesinin nasıl olup da bir Filistin meselesine dönüştüğünü. Yani dünyanın bir Yahudi meselesi vardı. Bizim bir Filistin meselemiz yoktu. Sonra neler oldu da e, dünyanın Yahudi meselesi kalktı. Bizim Filistin meselemiz oldu kucağımızda. E, onu anlatacak inşallah. Oraya da bekleriz. Bana bu fırsatı Kagem'de çalışan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak evinizi namazın, rükunun, secdenin nurlarıyla doldursun efendim. Allah'a emanet olun.